Herkese merhaba. Ben Rauf Kösemen. Açık Radyo 94.9'dayız. Sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız program Hemzemin başlıyor. Programımızın takipçilerinin bildiği gibi ortam Damla Özleğer artık 3 aylık olan bulut nart bebekle ilgileniyor. E, bu yüzden Hemzemini birkaç hafta daha yalnız sunuyorum ama az kaldı. Damla Ekim'in ikinci haftasından itibaren bizimle olacak. Geçen hafta bayram tatiline denk düşmüştü Hemzemin. Bu yüzden yayınlayamamıştık. Şimdi canlı yayındayız ve yayın masamızda Ferah Kabil var. Bugün e, yaratıcı, iletişimciler, e, yaratıcı iletişimler için <gülüyor> geleneksel mecraların dışında yapılan sosyal fayda reklamları üzerine konuşacağız. E, geleneksel mecralar deyince televizyon, radyo, gazete, açık hava panoları gibi şeylerden söz ediyoruz. Bunlar bildiğimiz ve alıştığımız reklam mecraları. Ancak bunların dışında normal koşullarda üzerinde ...iletişim taşımasını yadırgayacağımız alanlarda da reklamlar yapılıyor. İşte bu reklam ve iletişimlere ortam reklamı ya da ortam iletişimi deniyor. Bazen bir asansör kapısı, bazen bir çöp kutusu, yol tabelası, park yerini belirten çizgiler, bina kapıları gibi... ...hemen hemen her yer, her araç ortam iletişimi için kullanılabilir... Lakin bu alanları sadece bir söz ya da görüntüyü göstermek ya da yaymak için kullanmak pek yeterli değil tabii. Yani oraya bir fotoğraf bastığınızda ya da bir slogan koyduğunuzda bu bir iletişim olmuyor. Yani oluyor da iyi bir iletişim olmuyor. İyi bir iletişim olabilmesi için yaratıcı olması gerekiyor. Genellikle de yaratıcılığın yolu olarak olağan dışı ve yadırgatıcı bir kullanım biçimi ortaya konuluyor. İnsanların beklemedikleri yerlerde karşılarına çıkmayı yaratıcılıkla da birleştirdiğinizde oldukça da başarılı çalışmalar yapabiliyorsunuz. Biraz onlardan örnek vereceğiz. Hatırlayanlar olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda süper kahraman kostümü giyen cam temizleyicilerinin yaptığı bir sosyal sorumluluk kampanyasına tanık olmuştuk. İşi yüksek binaların camlarını temizlemek olan bir firma, Pittsburgh'taki bir çocuk hastanesinde çalışan personellerine süper kahraman kostümleri giydirmişti. Bunu hasta çocukları mutlu edebilmek ve tedavilerine katkı verebilmek için yaptılar. Bildiğim kadarıyla hala da yapmaya devam ediyorlar. Süpermen'in ya da örümcek adamın penceresinin önünde durup cam sildiğine şahit olan bir çocuğun mutluğunu düş düşünsenize. Yani karşınızda çok sevdiğiniz bir süper kahraman var. Aniden pencerede beliriyor, sizin camlarınızı siliyor. Belki size gülümsüyor. Eee... Ve pek çok e, başka bir takım şeyler yapabiliyor. Yani işte dil çıkartıyor size, el sallıyor. E, şimdi burada çok e, acayip bir şey var. Yani bunun bir çocuk için hele hele hastaneye yatmak gibi bir tecrübeyle erken yaşta karşılaşmış bir çocuk için... ...çok güzel ve çok eğlenceli olduğunu kabul etmemiz lazım. Moral verici olduğunu kabul etmemiz lazım. Ee, özellikle moral motivasyon hastanede yatan çocuklar için hastanede yatan herkes için e, çok önemli çünkü günlük hayatınızdan kopup e, bir başka ikametgahı geçiyorsunuz hastalığınız e, süresince e, klasik süper kahraman imgesi var burada o süper kahraman imgesini de gündelik yaşamın ihtiyaçlarıyla bir araya getirmiş e, bu e, iyi de bir şey sağlıyor kahramanlık kavramının ayaklarının yere basmasına neden oluyor eğlenceli ters köşeye de yatırıyor ...kahraman kavramını çocukların yeniden... ...düşünmesine neden oluyor. Ama her şey bir yana, bütün bu kadar... ...arkasında yatan... E, ...felsefi kavramlara bakmaya da gerek yok. Her şey bir yana, çocukların... ...mutlu olmasını sağlıyor ve... E, ...hastalıkla daha kolay başa çıkmayalarını... ...sağlıyor. Her açıdan göz dolduran bir iş. E, bir yanı daha var bu işin, firmanın... ...itibarını yükseltiyor. E, kısa vadede de, uzun vadede de... ...muhteşem sonuçlar üreten bir iş. Bir... E, Böyle bir şey yapmış olan bir firmadan dünyanın öbür ucunda biz konuşuyoruz. İşte Pittsburgh'ta bir firma yapıyor bunu. Biz burada Türkiye'de bir radyo programında konu ediyoruz. Ee, konu etmeden önce de çok fazla insan bunu sosyal medyada zaten paylaşmıştı. Ee, pek çok insan da bunu görmüştür. Türkçe'de de hep bir dizi e, habere konu oldu. Gazeteler bunu hmm. haber yaptılar. Televizyonlar haber yaptılar. Ee, süper kahraman kavramının... ...çocukların kahramanları haline dönüşmesi ve gündelik hayatta yer alması e, meselesi herkesin ilgisini çekti, çekmeye de devam ediyor. Şimdi madem süper kahramanlardan söz ediyoruz ve onları çocuklarla birleştiren projelerden söz ediyoruz... ...o zaman bu bağlama cuk oturan bir başka işten de söz edelim. Kanser tedavisi gören çocukların motivasyonunu artırmak için yapılmış bu iş... Çoğunuz biliyorsunuzdur, aslında bir klişe gibi hep tekrarlanır... ...kanser tedavisinin en önemli adımı moraldir ve motivasyondur denir. Lakin özellikle çok da zor bir tedavi sürecidir kanser tedavisi. Kemoterapi biraz insanları hayattan kopartan bir süreçtir. Aynı zamanda hastanede bir odaya kapanırsınız, saatlerce tedavinizi alırsınız. İşte çoğu zaman damar yoluyla bağlanmış bir takım ilaçlar bedenize e, zerk edilir. Ve bu e, ilaçların yan etkileri de vardır. Yani bitkinlik, yorgunluk gibi, e, hatta eşlik eden e, ağrılar gibi, kemik ağrıları, kas ağrıları gibi etkileri de vardır. Çocuklar için bunun çok daha zor olduğunu kabul etmek gerekiyor. Acılı bir süreç ama 1913 e, pardon, <gülüyor> 1913'te değil elbette 2013'te Brezilya'da yapılan bir çalışma bu zorluğu aşmak için önemli araçlar sağlamış. A.C. Camaro Kanser Merkezi diye bir kanser merkezi var. Bu kanser merkezi bir film yapım şirketiyle işbirliği yapmış. E, film yapım şirketi e, süper kahramanlarında aynı zamanda lisansını elinde bulunduran şirket. E, böylece süper kahramanlık fikri kullanılabilir hale gelmiş. Çocukların tedaviden korkmalarını e, ve motivasyonlarının düşmesini engellemek için... kemoterapi süreci bir tür süper formül olarak konumlandırılmış... Her bir tedavisi aslında kullanılacak ilaç kürleri üzerine bir süper kahramanın simgesi olan kutularla çocuklara verilmiş. Çocuklara bağlanan serumlar bu kutunun içinden çıkıp geliyormuş gibi görünecek şekilde oluşturmuş bu kitler. Hayal ederseniz e, nasıl bir görüntü olduğunu çok da aslında hoş e, bir e, gülümsemeyle hatırlarsınız çocukları. Büyük olasılıkla öyle hayal edersiniz. E, kemoterapi için bir yatağa bağlanmış yatakta yatan bir çocuğun üzerinde bir serum kablosu var. Ve bu serum kablosu bir süper kahramanın e, simgesiyle, amblemiyle bezenmiş bir kutudan çıkıp geliyor çocuğun üzerine. E, ve damarı oradan zerk ediliyor. İşte buna süper serum e, demişler. Daha doğrusu e, süper formül demişler. Çocukları kansere karşı hayal dünyalarının süper kahramanlarının iksirleriyle... ...tedavi etmişler ve... ...aslında bu hayal dünyasından gelen ekserlerle... ...gerçek hayatta bir mücadele vermeye başlamışlar. Sonuçta hem çocuklar... ...tedavi seanslarına daha istekli gelmeye başlamış... ...hem de moral güçlerindeki artış sonucu... ...tedavilere çok daha hızlı cevap vermişler. Bu metodun kullanıldığı tedavi merkezinin... ...kamu oyun itibar artışı da... ...ortada tabii ki. Aynı zamanda bu film şirketinde itibar artışı... ...ortada. Eee... Biraz da sosyal sorumluluk denilen şey böyle bir şeydir. Elinizdeki araçları, size ait olan araçları yine sizin hikayenizi anlatmak için değil, bir başkasına fayda sağlamak için kullanmaktır sosyal destek ya da sosyal sorumluluk projesi. En azından tanımlarından bir tanesi budur. Burada sözünü ettiğimiz film yapım şirketi bunu yapmış. Aynı şekilde buradan sağladığı itibar artışına da e, ...buradaki tedavi merkezin itibar artışını da eklemiş. Bir tane daha, bir, e, aslında birkaç tane anlatacağım ama... ...bir başka sosyal da, ortam iletişimi daha anlatmak istiyorum. E, bu da yine bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapılıyor. Bir otomobil markası yapıyor bunu. Otomotiv markası diyelim. E, doğru terim bu oluyor. E, The Fun Theory e, projenin adı. Yani eğlence teorisi. E, bu proje kapsamında yapılan bir iş bu. E, bu işte, bu kampanyada, Şili'nin başkenti Santiago'da bir metro istasyonunda merdiven basamakları piyano tuşlarına dönüştürülmüştü. Bunu da hatırlayanlar olacaktır aramızda. E, halkı merdiven kullanmaya teşvik etmek için yapılan bir çalışmaydı bu. Ama tasarım sadece görüntüden ibaret değildi. Gerçekten piyano tuşlarına dönüştürülmüştü. Yani üzerine bastığınızda merdivenleri kullandıkça. Merdivenlerden sesler de çıkıyordu. Metroya gelenler, metroyu kullananlar, inenler, çıkanlar bu seslerle e, bu merdivenlerin evet. üzerinden inip çıkıyorlardı. Bu otomotiv şirketinin projesi genel olarak insanların günlük yaşamlarında rutin olarak yaptıklarını... ...daha eğlenceli hale getirecek uygulamalar yapmaya amaçlıyordu. Çok geniş bir projeden söz ediyoruz. Sadece buradaki piyanoyla sınırlı bir proje değil. Ama Şili Santiago'da da halkın yürüyen merdivenler yerine... Daha sağlıklı olan normal merdivenleri kullanması ve böylece kalp rahatsızlıklarının önüne geçilmesi hedefleniyordu. Ayrıca kalp damar hastalıkları ve hareketsiz yaşam arasındaki ilişkiye de dikkat çekmek istiyordu bu e, kampanya amaçta bu konuda bir farkındalık yaratmaktı. E, elbette burada sağlanan e, itibarı e, tekrar söz konusu edebiliriz. Ee, ...güçlü bir sorar, sosyal sorumluluk projesiydi. Bu eğlendirirken yeni alışkanlıklar kazandıran bir uygulamaydı. Ama o kadar başarılı oldu ki... ...pek çok ülkeye uygulandı. 2014'te galiba Türkiye'de de bir AVM uyguladı bunu. Ee, okullarda uygulandı. Pek çok yerde tekrarları üretildi. şimdi ise neredeyse öyle bir hale geldi ki... ...bu fikri ilk uygulayan otomotiv şirketini de gölgede bıraktı. Yani fikrin kendisi... E, ...bir iletişim olmaktan çıktı. Bir iletişim platformu olmaya yöneldi. Ve bütün bu e, alandaki kalp sağlığı, e, kalp damar sağlığı, egzersiz, hareket vesaire gibi kavramların temsilciliğini neredeyse tek başına üstlendi. Hatta belki artık yapıldığı yerlerde o kavramlarla pek de ilgisi kurulmadan kullanılıyor insanlar tarafından. Bir farkındalık bile e, seviyesi oluşmasına gerek kalmaksızın kullanılıyor. Ama sonuç ortada yanda bir yürüyen merdiven var ama siz onu kullanmıyorsunuz ve öbür tarafta var olan eğlenceli piyano merdivenlerini kullanıyorsunuz. Bu yurgan bir dille şunu yaparsanız, merdivenden çıkarsanız sağlığınız iyi olur gibi eğitimci diliyle, öğretmen diliyle konuşmaktan çok daha güçlü bir sonuç yarattı ortada. Biraz ses kirliliği yaratıyor olabilir, ama sağladığı faydalarla düşünülürse bu ses kirliliğini de şey yapabiliriz, göze alabiliriz diye düşünüyorum. Bir başka parlak ortam e, reklamı da, ortam iletişimi reklamı da... ...American Disability Association yani Amerikan Özürlüler Derneği... ...ya da Amerikan Özürlüler Birliği tarafından yapılmış. Özellikle kamusal alanlarda bulunan merdivenlerin yanında... ...özürlüler için rampa, kaydıraklı platform ya da asansörler bulunmadığını fark eden kuruluş... ...buna dikkat çekmek için Everest'in zirvesi başlıklı bir kampanya yaptı. For some, it's uh, Everest Mountain yazıyor bu kampanyanın başlığında... Yani diyor ki bazıları için burası Everest Dağı. Bu kampanyada merdivenler Everest Dağı'nın fotoğraflarıyla kaplanmış durumda. Gittiğinizde merdivene bakıyorsunuz orada bir Everest Dağı var ve... sağında solunda bir yerlerinde, kenarında bir basamakların üzerinde bir şeyler yazıyor. Bu merdivenleri kullananlar basamaklarda yazan yazılarda... ...birçok merdivenin hala tekerlekli sandalye kullanmaya müsait olmadığı bilgisini görüyorlar. Zaten biliyoruz diyebilirsiniz o merdivenin uygun olmadığını... Ama bununla sizi yüzleştiriyor. Yüzleştirmekle kalmıyor. E, bu durumun düzeltilmesi için Amerikan Özürlüler Birliği'ne ya da derneğine bağış yapmaya çağırıyor sizi. E, aktivasyonu var, hareket çağrısı var, e, güçlü konuşturan bir yaklaşımı var. Ve her zaman gördüğümüz sıradan merdivenlerden sıradan olmayan bir mesaj çıkartma gücü var. ...programın ortasına geldik bu arada. Hamzemin devam ediyor. Ama her zamanki gibi bir müzik arası vereceğiz. E, bugünkü şarkımız... ...incelediğimiz konularla ilgili değil. Yani ortam iletişimi üzerinden bir şey... E, ...alaka kurmuyoruz. Ama okul zamanı geldi... ...şu günlerde. Okul zamanıyla... ...yakından ilgili bir şarkı çalacağız. Pink Floyd'dan geliyor. Another Brick in the Wall. We don't Evet Pink Floyd'dan Another Brick in the Wall dinledik. Okullar açıldı diye dinledik bu şarkıyı. Açık Radyo 94.9'da canlı yayındasınız. Ben Rauf Kösemen. Yayın masamızda Feryal Kabil var. Sosyal fayda iletişimine odaklanmış olan programımız Hemzemin devam ediyor. Bugün ortam reklamları üzerine konuşuyor ve başarılı sosyal fayda ortam reklamlarından örnekler vermeye devam ediyoruz. Ortam reklamları mecra dışı, yaygın mecralar dışı reklamlar demiştik. ...çok kullanılan mecra dışı ortamlardan biri de çanta. Kese kağıdı ya da poşet ya da kağıt poşet adına ne dersiniz? ben kese kağıdını daha çok severim ama. Hatta bu ortamlar bu sözünü ettiğimiz çanta ortamları o kadar çok kullanılıyor ki... ...neredeyse ana mecra haline gelmiş durumdalar. Özellikle eczanelerden bilirsiniz üzerinde o eczanenin bilgileri yer alır genellikle... Ama başka bir takım kullanabileceğiniz, işte ecza neden alabileceğiniz ilaç ya da ilaç benzeri ürünlerin de reklamları üzerinde yer alır. Bunlar genellikle çok yaratıcı reklamlar değildir. Ben burada birkaç tane yaratıcı örnek anlatacağım size. İnsanları egzersiz yapmaya teşvik etmek için, hani egzersizlerden başladık ya, sürekli konuşmaya, oradan gidelim en azından. Egzersiz yapmaya teşvik etmek için yapılan bir iletişim anlatmak. E, istiyorum. Bu projede kullanılan bir kağıt çantanın iplerinden oluşan saplarını elinize alıyorsunuz. Buna Aldığınızda bu sapları elinize çantanın üzerinde basılmış insan figürleri ip atlayan insanlara dönüşüyor. Yani hareketsiz bir yaşam e, içindeyseniz e, o yaşamı hareketli bir e, hale dönüştürmek için, egzersiz yapmaya teşvik etmek için bir duyuru niteliğinde bu çantalar. E, aynı fikri ama daha önce İdam cezasına karşı yapılan bir kampanyada da görmüştük. Ee, aynı fikir diyorum, daha doğrusu aynı uygulama, aynı fikir uygulaması ama e, farklı farklı içerikler içeriyor tabii ki. O uygulamada da bir kağıt çanta kullanılmıştı. Ve iplerden oluşan sapları tuttuğunuzda çantanın üzerinde resmi bulunan insan iple asılmış bir insana dönüşüyordu. Bir başka örnekte bir silah kabzası çantanın sapına denk gelecek şekilde yerleştirilmişti. Ve bireysel silahlanmanın artışına dikkat çekilmişti. Yani çantayı elinizde tuttuğunuz zaman elinizde bir silah taşıyor gibi görünüyorsunuz. E, bu şöyle diyordu çantanın üzerindeki mesajda. Bireysel silahlanma o kadar arttı ki e, tıpkı elinde sokakta çanta taşıyan insanlar gibi e, silah taşıyoruz artık. Dolayısıyla burada bir problem var. E, bunların azaltılması gerekiyor diyordu. ...çok da güzel e, bir ifade biçimi, çok da dehşet bir görüntü yani elinde silahla gezen insanlar düşünsenize sokakta. E, yine e, bir plastik poşet e, üzerinde yapılan başka bir iletişim vardı. Bu poşetin sapından tuttuğunuzda sanki boğazlıyormuş gibi görünüyordunuz. O poşetin üstüne basılmış hayvanların e, fotoğrafları vardı ve sanki siz o hayvanı boğazlamış gibi e, görünüyordunuz. Altında da Plastic Backskill yani plastik poşetler öldürür, plastik çantalar öldürür yazıyordu. Bunlar çok doğrudan ve dehşet verici anlatımlar. Yaratıcılığı da biraz bu dehşet vericilikten geliyor. Bunlar bir markette elinizi plastik poşete uzatırken iki kere düşünmenizi sağlayan uygulamalar aynı zamanda. Elbette e, anlattığım uygulamalarda bu poşetlerin kullanımının durdurulması için bireysel bağışa imza vermeye ya da eyleme geçmeye davet eden de çağrılar vardı. Yani call to action dediğimiz mutlaka e, iletişim yaptığınızda o iletişime maruz kalan kişinin e, ne yapmasını talep ettiğinizi de içine yerleştiriyorsunuz. İngilizcesi call to action, Türkçesi eyleme çağrı denilebilir veya hareket etmeye çağrı, harekete geçmeye çağrı denilebilir. E, bir başka örnekte de Sap bölümünde elini size uzatan bir çocuk resmi basılmıştı bir e, şeyin, e, plastik e, çantanın üzerine. E, çocuk sizin elinizden tutuyor gibi görünüyor. Böyle yukarıya da kafasını e, çevirmiş size doğru bakıyor. Bir otizmli çocuğu destekleyin yazıyordu üzerinde. E, hazır çantalardan söz etmişken alışveriş ortamlarında gördüğümüz çarpıcı bir ortam iletişimi örneğini anlatarak bitirelim hem zemini. Çocuklardaki beslenme bozukluklarına dikkat çekmek için. Ve bu sorunu ortadan kaldırmak için dünya çapında çalışan bir kuruluş var. FİTSA ismi bu kuruluşun. FİTSA Ma e, market arabalarının zeminlerine yüzleri bize bakarak yiyecek talep eden çocuk resimleri koymuştu. Çocukları yukarıdan görüyorsunuz. Aynı hani yetişkinle çocuk ilişkisindeki gibi. Çocuk oturuyor. Oturduğu yerden size e, elini uzatmış bir yiyecek talep ediyor. Arabanıza koyduğunuz her yiyecekte bu çocukların beslenme yetersizliklerini hatırlayalım diye yapıyor bunu. Evet, e, bugünkü Hemzemin'in sonuna geldik. Açık Radyo'da 94.9'da, Hemzemin'de canlı yayında ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Yarın masamızda Feral Kavil vardı. Hemzemin her salı saat 16.30'da, Açık Radyo 94.9'da olacak. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın. Hemzemin